Merhaba, Japonya çevre vergisini yürürlüğe koyuyor. Nükleer enerjiden vazgeçerek yenilenebilir enerjiye dönmek isteyen Japonya, çevre vergisiyle petrol, kömür, doğalgaz ve diğer fosil yakıtlarla mücadeleyi hedefliyor. Yeni vergiyle elde edilecek gelirler, yenilenebilir enerji kaynakları için yapılacak araştırmalara da harcanacak. Gelecek ay yürürlüğe girecek olan çevre vergisinin 2014 ve 2016 Nisan aylarında da arttırılması hedefleniyor. Geçen yıl çifte afet yaşayan Japonya, radyoaktif sızıntı yüzünden santrallerini kapatmıştı. Ardından enerji talebinin öne sürülerek iki santralin tekrar açılmasını ise Japon halkı 10 binlerin katıldığı mitinglerle protesto etmişti. Tokyo yönetimi, 2030 yılı itibariyle nükleer enerjiden tamamen vazgeçip yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefliyor. Avrupa, Kuzey Amerika ve Pasifik'te faaliyet gösteren yenilenebilir enerji Üreticisi grubuna bağlı bir şirkette Samsun'un Havza ilçesinde 48 megawattlık bir rüzgar santralinin lisansını aldı. Proje geliştirme müdürü Şener Özgül yaklaşık 75 milyon euroya mal olacak rüzgar santralinin 69 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek elektriği üreteceğini ve yılda 76 bin ton karbondioksit salımını önleyerek çevrenin korunmasına önemli bir katkıda bulunacağını kaydetti. Çevre etütü tamamlanan inşaatın da ta ise 2014'te başlanacak. Özgül Türkiye'de güneş ve rüzgar santralleri alanında daha fazla yatırım yapmayı planlayan şirketin önümüzdeki 10 yılda yıllık 50 ila 100 megawatt büyüme hedeflediğini kaydetti. Öte yandan başka bir enerji şirketi yöneticisi Cihangir Pehlivan, rüzgar enerji santralleri kurulması için gerekli olan lisans başvurularının 8 yıldır kabul edilmediğini belirterek engellerin kaldırılmasını ve lisans başvurularının kabul edilmesini istediklerini söyledi. Pehlivanoğlu, Enerji Bakanlığı'nın 2010-2014 dönemi stratejik planında öngördüğü 10.000 megawatt rüzgar enerji kurulu güç hedefine ulaşmak için lisans başvurularının kabul edilmesi gerektiğini kaydetti. EPDK'nın fosil kaynaklar için elektrik üretim lisanslarını 10 yıldır kesintisiz kabul etmesine karşın rüzgar enerjisinde başvuruların kapalı tutulmasının bu sektördeki firmaların lisans alarak faaliyet gösterme haklarını engellemek olduğunu kaydeden Pehlivanoğlu, 2007'deki yönetmelikten önceki rüzgar enerjisi santralleri başvurularına ilişkin kapatma kararlarında hukuki olarak mesnetsiz olduğunu söyledi. Pehlivanoğlu son 10 yılda rüzgarda verilen tüm lisanslardan sadece 1793 MW kurulu güce ulaşılabildiğine buna karşın Almanya'da geçtiğimiz yıl 2086 MW yeni rüzgar enerjisi santrallerinin işletmeye girdiğini de belirtti. Bir cumartesi günü yolunuz Şişli'deki %100 ekolojik pazara düşerse tezgahların arasında alışveriş yapan bir sanatçı ile karşılaşma olasılığınız çok yüksek. Buğday Derneği'nin ilk halkasını 2006 yılında Şişli'de kurduğu %100 ekolojik pazarda hem sağlıklı gıdaya ulaşan hem de çocukları ya da aileleriyle keyifli saatler geçiren müdavimler arasında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nil, Kara İbrahim, Leman Sam, Şehnaz Sam. Derya Köroğlu, Necat Yavaşoğulları, Alper Kul, Tuncay Kurtis, Tuğçe Kasas, Hülya Darcan, Jülide Kural'da var. İstanbul'da oldukları hemen her cumartesi ekolojik pazara gelen Lemansam Sam ve Şeyh Nassam bir yandan alışverişleriyle, diğer yandan da pazarda düzenlenen özel günlerde verdikleri resitallerle kurulduğu ilk günden bu yana ekolojik ürün çiftçisi ve üreticisine destek oluyor. Sam ailesi gibi bulutsuzluk özleminden Necat Yavaşoğulları, Derya Köroğlu ve Alper Kul da hemen ekolojik pazarın hem de buğdayın yürüttüğü yerli tohumların yaygınlaştırılarak korunması kampanyasının destekçileri. Pazarın müdavimlerinden Halit Ergenç, Bergüzel Korel çifti de kısa fırsat buldukça oğulları Ali ile hemen her hafta gıda alışverişlerini yapıyor hem de çiftçilerle sohbet ediyor ve kahvaltı ediyor. Sanatçılar sağlıklı beslenmek istedikleri, gıda güvenliğini önemsedikleri için kimyasalsız ve geydoğusuz alanlar olarak Buğday Derneği'nin denetimindeki ekolojik pazarlardan güvenerek alışveriş yaptıklarını belirtiyor. Ekolojik ürünlere olan talebin artmasıyla birlikte Buğday Derneği'nin destek ve danışmanlığında kurulan %100 ekolojik pazarların sayısı da ülke genelinde 6'ya ulaşmış durumda. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde toplanan on binlerce kişi ölüm yasası olarak anılan 5199 sayılı hayvan hakları yasasında yapılacak değişikliklere karşı yürüdü. 5199 sayılı kanunda yapılacak değişiklikler arasında geçen uyutma kelimesi ve sokak hayvanlarının toplanarak doğal yaşam parkları adı verilen toplama kamplarına götürülerek ölüme terk edilmesi protesto ediliyor. Yasada yapılacak değişikliklerle ayrıca bazı tür köpeklerin beslenmesi de yasaklanmak isteniyor. Öte yandan maymunların yaşam alanları da tehdit altında. Afrika'da goril, şempanze, bonobo gibi büyük insansı maymunların yaşam alanları giderek daralıyor. Bilim insanları Afrika kıtasında ilk kez gerçekleştirilen bir araştırma kapsamında büyük maymunların yaşam alanlarını inceledi ve onların yaşamalarına imkan sağlayan ortamların giderek daralmakta olduğunu gördü. Yaşayan en büyük primatlar olan doğu gorilleri de 90'lı yıllardan bu yana yaşam alanlarının yarıdan fazlasını kaybetmiş. Diğer goriller, şempanzeler ve bonobalarda da araştırmaya göre yaşam alanlarının önemli bölümlerini yitirmiş durumda. Araştırmanın detayları Diversity and Distributions adlı bilimsel dergide yayınlandı. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.